864. konu, i̇bn Mesud'un uzlete istekli olması ve insanlara bunu tavsiye etmesi, Adese Tay şöyle anlatıyor, Mekke yakınlarındaki şerif denilen yerde oturuyorduk, bir gün Abdullah bin Mesud evimde misafir oldu, o gün bizden dört günlük mesafede develerimizi otlatan çobanlar gelmiş ve bize bir de kuş getirmişlerdi, onu pişirterek Abdullah bin Mesud'a götürdüm, bana kuşu nereden aldığımızı sordu, ben de, bizden dört günlük uzaklıkta develerimizi otlatmakta olan çobanlarımız getirdi, dedim, bunun üzerine o şunları söyledi, bu kuşun avlandığı yerde bulunup da, Allah'a kavuşuncaya kadar hiç kimseyle konuşmamayı ve hiç kimsenin de benimle konuşmamasını isterdim, bir kişi Abdullah bin Mes'uda gelerek, ey Eba Abdurrahman, bana tavsiyede bulun, dedi, İbni Mes'ud adama şunları söyledi, evine sığın ve o sana kâfi gelsin, Dilini tut ve günahlarını hatırladığında da ağla, Abdullah bin Mesud oğlu Ebu Ubeyde'ye şu üç şeyi tavsiye etti. Ey oğul, sana Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmeni, takva, tavsiye ediyorum. Bunun dışında da evinden çıkma ve günahların için pişmanlık duyarak ağla.